să-n spuni n-aioc când să vii să hanın beyanı Hazırlayan ve sunan Muhammed Ketancıoğlu Sevgili dostlar hepinize merhabalar. Tuna'nın beri yanındasınız. 94.9 Aşık Radyo'dasınız ve bugün e, Tuna'nın beri yanı coğrafyasında Anadolu'da ve Yunanistan'da dolaşacağız. Dün akşam paylaştığım gibi 3 değil ama 2 sevgili dost yanımda. Çünkü 3. E, dostumuz sevgili Osman 40'lıkçı çok ağır bir rahatsızlık geçiriyor. En başta buradan ona selam yollayalım e, aramızda olamadı zaten biraz da hani bu programı bugün yapmamızın nedeni de azıcık e, hem benim ihmalimi hem de e, bu arkadaşların üçünü bir de bir arada bulamayışımız evet sevgili Osman Öksüzoğlu ve sevgili Emre Erdal ikiniz de hoş geldiniz kardeşlerim. Hoş bulduk teşekkür ederiz. Hoş bulduk muamele abicim teşekkür ediyoruz. Çok büyük keyif inan yani sizleri ee, çalıştığımız zamanlarda ve sonrasında hep keyifle e, anımsıyorum. Ee, burada yan yana olmak çok özel bir keyif benim için. Tekrar tekrar hani ikimizi hiç olmazsa bir arada yakalayıp bu programı yaptık. Ee, sağ olun, var olun geldiğiniz için. Biz teşekkür ederiz. Şimdi klasik bir şey olmasın. Ee, yani bu program genel olarak Düşem's ansambulu ee, konuşacağımız bir program olacak. Tabii ki Emre ile Osman'ın e, kendi yaptıklarına dair hikayelerini konuşacağız. Ee, özel hayata girmeyeceğiz tabii Emre'cim. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> ee, bu bir espiridir aram aramızda. Hani Diyeceğim e, sohbetin götürdüğü gibi keyifli bir e, paylaşım ortaya çıkar diye düşünüyorum. Neyle başladık? Çakal çökerten Yani öyle bir vuruyormuş ki davul Zeybek Çakallar şöyle bir kaçışıyormuş filan herhalde yani. evet. <gülüyor> Özcan Gök Kulakları açılmasın güzel çalmış evet, evet. Özcan Eseref, Gök Kardeşimize sevgiler saygılar gönderiyoruz evet. Bizi dinliyorsa ellerine sağlık Albümümüze gerçekten çok önemli Bir katkıda bulundu Alifat <gülüyor> kardeşimiz. Değil mi? Alifat'tan bahsettim Yo. kaçırdım. Yo, ee, davuldan bahsettiniz Aa, ya davul, evet. davul icra eden arkadaşımız. Evet evet evet. evet. zeybe <gülüyor> değerleyen de Alifat Aydın'dır. Evet Ay, tabi. Ee, son 10 sene de e, çeşitli platformlarda müzisyenler arasında işte bu çakal çökerten Zeybe'yi hakikaten çok sevildi. Ee, göreceli olarak hani yeni derlenen bir On 10-15 sene önce yoktu evet. yani kimse bilmiyordu evet. Zeybe'yi. ...buradan onun da... ...kulaklarını çınlatalım Ali Fuat kardeşimizin. Sevgi ve saygılarımızı... ...yolluyoruz buradan kendisine. Gerçekten önemli katkılar sağladı çok, bu anlamda... ...önemli derlemeler. Çok, çok. Bu kültüre önemli hizmetler. Evet. evet. Daha çok şey var yani Zamanla hepsini... Evet. Yani ...öldükten sonra bana bağışlamayı düşünüyor. Öyle mi? <gülüyor> <gülüyor> evet. Evet. Şimdi... E, evet. ...isterseniz... Kendi aranızda anlaşın nasıl ve ister ikiniz beraber anlatın, ister tek tek anlatın. Bu proje nasıl ortaya çıktı, nasıl şekillendi? Ee, üçünüzün, yani diğer Osman'la beraber, Osman Kırklıkçı ile beraber, üçünüzün e, ortaya çıkardığı bir proje diye hatırlıyorum. Evet. Yani evet, onun, onun hikayesini istersen konuşalım, isterseniz. Emreciğim, sen lütfen. Teşekkür ederim. Öncelikle Osman Kırklıkçı... Sevgili abimizin buradan çok büyük geçmiş olsun. Aynen, aynen. Evet. Ee, dileklerimizi yollayalım. Ee, ciddi bir hastalığı var dediniz ya. E, takipçilerini ve sevenlerini korkutmayalım. Ha, Soğuk yok. algınlığı, o... malum tabii, e, bu tabii. ara çok ciddi bir grip salgını var. İnşallah kısa zaman sonra daha iyi olacak kendisi. Keşke arımızda olsa çok ya, daha ...böyle neşeli muhabbetle olurduk. Bir, bir bahane buluruz. <gülüyor> İnşallah <Bir sonraki, gülüyor> tekrar. Bir sonraki buluşmaya vesile oluyor. Bir bahane buluruz. Evet, evet. Yani. Zevk de, zevk de. Bize borcu var yani. Hastalık mastalık. Tamam, eyvallah. <gülüyor> Ama borcu var yani. <gülüyor> evet. Şimdi şöyle... E, ...biz... ...üçümüz, Kültür ve Turizm Bakanlığı, İstanbul Devlet Türk Müziği ...araştırma ve uygulama topluluğunda çalışmaktayız. Yaklaşık 2008'den beri ...birlikte bu vesileyle müzik yapıyoruz. Röpertuarımıza... E, girelim o zaman. Hani nereleri bitirdin, <gülüyor> kemençe merakı falan... O, ona, ...onu da azıcık anlatalım. Tamam. E, cümlemi müsaadenizle tamamlayayım... ...düşem şey. ilgili. Ondan sonra hemen geçeyim. Tamam. E, bu toplulukta yaptığımız çalışmalarımız... E, ...Murat Salim Tokaç öncülüğünde... ...bize çok fazla... E, ...kazanımlar sağladı. Özellikle... E, ...repertuarımız açısından... Ee, adından da anlaşılacağı gibi araştırma uygulama topluluğu. Yani biz sadece klasik Türk müziği eserlerini bulmak, icra etmek bir yana bunun dışında e, Anadolu ve çevre coğrafyasında da icra edilen e, ustadan çıra veya e, derleme yoluyla bugünümüze intikal etmiş e, eserleri de e, repertuarımız alarak bunları icra ettik ve bu bize çok şeyler kattı. Bununla birlikte özellikle provalarımızdan sonra... ...yani devlet görevimizde yaptığımız provalardan sonra... ...Osman Öksüzoğlu ve Osman Kılıççı ve ben bir araya gelip... E, ...bunlar üzerinde çalışmalar yapıyorduk. Sazlarımızı alıp icralar yapıyorduk. İşte birimizin evinde toplanıp... E, ...bir yandan çayımızı içerken bir yandan hem müzik dinliyorduk... ...hem de bu eserleri icra ediyorduk. Tartışıyordunuz Tartışıyorduk. İşte nasıl olabilir... ...nasıl bir dönemde bestelendi... ...nasıl icra edilebilir... ...kendimizi bu eserlerle... ...nasıl daha iyi ifade edebiliriz veya... <gülüyor> ...bu eserleri farklı bir şekilde... ...yorumlayabilir miyiz gibi... ...aradan... ...aylar geçti... ...ve sonra dedik ki... ...acaba biz bir grup kursak... ...şöyle... ...bütün hayatın... ...koşuşturması... ...sıkıntıları... ...stresini bir kenara bırakıp... ...sadece... ...müziğimizi yapsak... ...nasıl olur diye sorduk Osman'la birbirimize... ...ve Osman abimize... Ee, ...dedik ki güzel olur... ...biz bunu gerçekleştirmeye çalışalım... <gülüyor> ...benim... E, ...evimde bazı kayıt cihazları vardı... ...daha önce TRT Ankara Radyosu'na ton masterlik yapmaktaydım... Evet. E, ...amatörce kayıtlar yapmaya devam ediyordum... ...çünkü... Bu da benim için güzel bir hobi de. Ee, ufak ufak bir şeyler kaydedelim, bu kaydediklerimizi dinleyelim, bunları insanlarla paylaşalım ve bu e, hazımızı, bu hevesimizi onlarla e, paylaşıp. E, daha keyifli, daha iyi müzik nasıl yapabiliriz? Bunları araştıralım. Bir de bir <gülüyor> iletişim yaratmış oluyorsunuz. Yani kendinize özgü bir alan açmış evet. oluyorsunuz. Yok Evet, evet. Gerçekten böyle oldu. Belki ilk başta sadece bizim için bize güzellik katacak, muhabbetimizi artıracak bir sebepti bu. Ama sonra söylediğiniz gibi gerçekten bize bir alan açtı. Aslında burada araya girmek istiyorum. Ee, Emre'nin kendi evindeki home stüdyosu bize bizlere büyük bir olanak sağlamış oldu. Ee, yani bir arada çalışmak ama kayıtlar da yapıp bunu dinleyenlerimize hı hı. ulaştırmak e, amacıyla hareket hı hı. ettik. Yani burası önemli bir noktaydı. Evet. E, bu bize biraz hız kazandı da ondan sonra işte grup bir araya gelip A, bunları kaydettiğimizi nasıl değerlendirebiliriz fikriyle e, devam eden bir süreçte işte. evet. araya girmiş oldukça. Çok güzel devam ediyorsun lütfen. <gülüyor> lütfen. E, daha sonra e, hep beraber ne yapabiliriz diye düşündüğümüzde e, ilk albüm olarak bir albüm projesini ortaya koyduk. Ege'nin iki yakasından önceki ilk albümümüz... E, bir tasavvuf müziği al albümüydi. E, onunla beraber e, yola çıktık. Emre'nin evinde büyük yoğun kaydedip e, <gülüyor> bazı kısımlarını da e, özel bir studio gitmek kaydıyla. İyi bir firma ile bağlantı kurmuşsunuz. Evet yani dünya ölçüsünde dağıtımı tanımları falan gayet iyi bir firma. Ark müzik. Evet Ark müzik İngiltere'de e, hı hı. bu an yani geleneksel müzik üzerine çok iyi çalışmalar yapan bir firma. Hı hı. E, benim daha önceden bir tanışıklığım vardı o Wesley ...tekrar bir konutağa geçtiğimiz onlar da çok olumlu döndüler... Ee, ...ve bu projeyi ortaya çıkartmış olduk hep beraber... Ee, ...ilk projemiz Traditional Turkish Sufi Music diye ortaya çıktı... ...orada da e, değerli Ahmet Şahin, Bekir Büyükbaş e, ve... E, ...Yunus Balcıoğlu... ...Yunus Balcıoğlu bizlere e, hı hı. sesleriyle katkı sağladılar... ...icralarıyla evet. e, zikretmeden geçemeyeceğim... E, ...Volkan Yılmaz, Atilla Akın Çörük, ...Volkan Erten... E, ...Volkan Erten... E, ...bunun yanı sıra aklıma gelen e, Emre'cim... E, i̇lk kaldı. albümde çok e, yani enstrüman bakımından zaten bu Hı -hı. kadardık... ...çok fazla değildik... Hı -hı. ...biz kendimiz... E, ...ben İstanbul Kemal çalıyorum... <gülüyor> ...Osman Ritim Sazlar çalıyor... ...Osman abi Osman Kırktıkçı da Ud oh, çalıyor... Canım geriye kalan enstrümanlar işte söylediğin arkadaşlarımızda. Evet. Ve orada da şunu amaçlamıştık yani. Ney, vokal. E, Ney, vokal e, ve eserler bir bütünlük arz etsin. Hı -hı. Yani bunlarda hiç kopukluk olmadan e, ardarda birbirine bağlantı olarak bir geçişlerle devam eden bir albüm Hı -hı. konsepti oluşturduk. E, eğer sosyal, yavaştan hızlıya doğru yavaştan genellikle. hızlıya doğru birden evet. düşüşlerin olduğu Hı -hı. arada kasidelerin evet. olduğu güzel Hı -hı. bir albüm ortaya çıkartmaya çalıştık. ...umarım yapabilmişizdir. <gülüyor> <gülüyor> bu elimizdeki evet. proje... ...yani... E, ...Music from Turkey and Greece dediğimiz... ...ikinci albümümüz de daha sonra... ...ilk albümü biz... E, 2013 yılında. yılında çıkarttık. Bu 2015 yılında çıkan bir albümümüzdi. E, yani ilk başlangıç böyle bir, bir araya gelip... ...böyle devam ettiğimiz bir süreçti. <gülüyor> <gülüyor> e, evet. İkinci albüme geçmeden biraz o zaman... E, ...özel olarak... E, ...nerlerde okudunuz... ...bu müzik... Merakı, e, ya Kültür Bakanlığı süreci ne kadar? Küçük hikayelerinizi dinleyeyim mi? Osman, başlayayım. ben de <gülüyor> Ben şimdi <gülüyor> aslında böyle şey, tam böyle bir e, Türkiye'nin şey, bir her birimiz Türkiye'nin belli başlı yerlerin bir uçtan diğer ucağa. E, ben e, Şanlıurfa doğumluyum. E, orada okudum. Üniversiteyi de orada okumak nasibi oldu. E, müzik bölümünde Üniversiteyi okudum. Daha sonra Afyon Kocatepe Üniversitesi'nde hem öğretim görevlisi olarak e, ve idari görevde de uzun bir dönem çalıştım. Beş yıl gibi bir dönem. E, yüksek lisansımı da orada tamamladım. E, Kışları çok soğuk oluyordu. değil Söylemeyelim orayı <gülüyor> Muammer abi. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Çünkü e, benim herhalde bir bursal olarak en çok sıkıntı çektiğim şey Afyon'da. Bu kışların eksi 20'lere, 27'lere düşmesiydi. Yani Afyon'un e, soğuğu hı. çok hı -hı. meşhur yani. Tabii hep... ki. Hı -hı. E, daha sonra... E, Kültür Bakanlığı geçişim e, Bursa Devlet Türk Müziği Korosuna ritim sanatçısı olarak tamamla gerçekleşti. Daha sonra İstanbul Devlet Türk Müziği Araştırma Uygulama Topluluğuna gelmiştim. E, bir yandan da akademik hayattan kopmadım. E, Marmara Üniversitesi'nde doktora eğitimimi tamamladım. E, Profesör Doktor Ahmet Hakkı Turabi hocamızla beraber e, yine Şanlıurfa kültürünü üzerine bir doktora tezi yazdım. E, orada yapılan bir ...dergah cami malum, Hazreti İbrahim Peygamber'in dolduğu makamın olduğu yer, Mevlid-i Halil Camii olarak da bilinir. Ee, orada yapılan bir tasavvuf, şöyle diyeyim, tarikat geleneğinin bugün camide devam ettirilmesini anlatan bir doktoratesi oldu. Ha. Başka tarikat usullerinin değil, camide devam edildiği, o usulleri anlatan ve müziklerin analizini yaptığım bir çalışma oldu. Çok güzel. Ee, daha sonra da geçen yılda e, Almanya'daydım. E, Münster Üniversitesi'nde Profesör Ralf, e, Ralf Martin Yega ile e, Almanya'da mevlevi haneler ve orada yapılan ritüellerdeki müzik uygulamalarının nasıl olduğunu saptanması üzerine bir alan çalışması için geçen yıl Almanya'daydım. Benim müzik hikayem böyle. Bir yandan akademi bir taraftan da bu bağlı bulunduğum kurumda müzik yaşamımıza devam etmeye çalışıyoruz. Bir taraftan araştırma uygulama toplumunda çalışıyorsun. Bir taraftan evet. Almanya'da blok, blok dersler veriyorsun. O evet. mümkün oluyor şimdi çünkü. Evet. Sağolsun bakanlık bu konuda bize gerekli izinleri verdi. Münster Üniversitesi'nde ikinci dönemdir devam ediyorum. Geçen dönem bir ders açıldı. İkinci dönemde şu anda tamamladım. Ee, her ay gidip 10 e, saatlik blok dersler yapıp dönüp geliyorum. Ee, İslam da, Bilimleri Üniversitesi miydi? Efendim Mürser Üniversitesi. E, orada e, geçen yıl e, Arapça ve İslam Bilimleri Enstitüsü'nde ders verdim. Üniversitenin alt şey olarak. Gibi. Evet, üniversitenin içerisinde bir birim. E, Enstitü. Enstitüde e, yaklaşık geçen yıl on öğrencimiz vardı. Bu dönemde devam eden e, 15 civarında bir öğrenci. Bunların çoğunluğu Almanlardan oluşuyor. Herhalde iki öğrenci bu dönem Türk-Alman yani orada gitmiş, orada aileleri oraya gitmiş ve daha sonra dünyaya gelen iki öğrencimiz Almanya doğumlu. Biri onlardan Türkçeyi çok az biliyor ama diğeri gayet iyi ve bunlara bu 15 kişilik gruba. Türk müziği üzerine eğitim veriyoruz. Hep beraber <gülüyor> e, hem eserler <gülüyor> geçiyoruz, hem uygulamalı hem de teorik olarak Türk müziği hakkında bilgiler veriyoruz. Son yaptığımız dersi mesela Mehtere daha çok konuştuk. Ondan önce e, dini musiki, tekke ve cami musikisinde nasıl oluyor, formlar nasıl, bunlar üzerinde konuşmuştuk. Daha önce de klasik Türk müziği üzerine konuşmuştuk. E, şu anda da e, devam ettiğimiz bu şekilde bir Süreç hem çalıyorsun hem anlatıyorsun Hem çalıyoruz hem anlatıyoruz Araya bir cümle sıkıştırmak istiyorum Geçtiğimiz Haziran ayında e, Münster'e Osman'ı ziyarete gittim Ve Şansıma o gün Üniversite dersi vardı ve Hem dersini izleme dinleme şansım oldu vay Hem vay de vay. öğrencileriyle tanışma şansım Çok oldu ee, anlatıyor mu? <gülüyor> ...çok iyi, çok başarılı... ...öğrenciler de çok meraklı ve heyecanlılar... ...gerçekten. Emre Erdal ee, şimdi burada Osmanlı anlatırken... ...hani böyle... ard arda sıralanan cümleler gibi duyuyoruz... ...işte Münster'de bir üniversite var... ...bu üniversitenin bir bölümü var... ...bunun bir alt bölümü var, oradan... ...ders veren biri var... ...halbuki oraya gittiğinizde... ...oradaki heyecanı, ilgiyi... ...ve kültürümüzle ilgili... <gülüyor> ...orada yapılan hizmeti gördüğünüzde... ...anlıyorsunuz. Eyvallah. İngilizce mi dersler? Evet. evet O zaman sana gelelim Emre'ciğim. Gelelim, gelelim. Bana gelmeden önce bir daha söylemek istiyorum. Ee, bizi bir araya getiren... ...sevgi ve muhabbetti. Ee, fakat... ...şöyle bir enteresan... E, ...bir bulmacanın... ...kayıp parçaları gibi bir araya geldik, gelmişiz. Osman akademik yönüyle... ...Düşemsin önemli bir parçası. Ensurmanlardan zaten bahsetmiyorum. Herkes hazında... ...belli bir noktada hiç birbirimize iltifat etmeye gerek bile yok. Aynen. Ee, Osman abi, bestekarlık yönüyle özellikle tasavvuf repertuarına, klasik repertuara hakimiyetiyle önemli bir e, parçamız. Ben de genelde işin teknik boyutlarıyla, e, dijital kısımlarıyla, e, ses kayıtlarıyla vesaire ilgileniyorum. Böyle güzel bir üçlü olmuşuz sen yani kemençi çalamıyor musun? <gülüyor> Çalabildiğimi söyleyenler var. <gülüyor> ben de o söyledikleri kişiyi aramaya hala devam ediyorum. Şimdi Erda, Emre Erdal son dönem yani herhalde son 8-10 senenin ki yıldızlarından biri. Estağfurullah. Estağfurullah. Çok teşekkür ee, ederim. Sizin o, güzel ben, düşünceniz. Ben, ben söylüyorum yani. Sen söylemiyorsun. <gülüyor> ee, en başta Hani devlet topluluklarındaki başarılarının yanı sıra tabii İnce Saz'ın kemençesini e, emre çalıyor yıllardır. Kaç sene oldu? Geçtiğimiz Ekim ayında beş yılı doldurduk. İşte, dün gibi yani. Evet dün gibi. E, gerek Türkiye'de gerek yurt dışında yoğun konserler var hala şu anda bile değil mi? Yakında evet. Alm Almanya gözüküyor size. Evet evet evet. Önümüzdeki hafta sonu ve bir sonraki hafta sonu konserlerimiz olacak inşallah. Ayrıca e, birçok böyle e, özel e, çalışmaya destek veriyor. E, burada Cenk Kray'ı e, ve e, Renzo'yu ağırlamıştık. O zaman da bahsi <gülüyor> geçti zaten. E, onların çalışmalarında e, konuk sanatçı olarak yer alıyor birçok albümde. Dem ...Ansambul'da <Gülüyor> e, <Gülüyor> Alifuatlı Fuat Cenk yaptığı Cenk'in evet. e, albümde. Yani öyle e, ortalığı çok saldıranlardan değil yani her yerde çalayım falan diye düşünen müzisyenlerden biri değil. E, keyif aldığı projelere kendisi de keyif katıyor diyelim. Teşekkür ederim. Onları andığınız çok iyi oldu gerçekten. Ee, eğer hani az önce sorduğunuz gibi benden bahsedecekse eğer... ...2008 yılında... E, ...yapmış olduğumuz bir albüm vardı... ...Dem Trio... ...aslında ben bu albümde olmayacaktım... E, ...Murat Saim Tokaç... ...Okan Murat Öztürk... ...ve Cenk Güray'ın e, bulundukları bir albümdü... ...birinci Fakat, şey değil mi? Evet, yani, evet, evet, ilk Dem Trio... Evet, ...2008 yılında çıkan... E, ...bu albüm kayıtları sırasında... ...belki hatta kayıtların bitmesine yakın... E, ...bir... ...vesileyle bir araya geldik ve... ...bana dediler ki... hicazkar bir oyun havası çalacağız. Bunda kemençe çalar mısın? Ben de... ...gençliğin verdiği heyecanla... ...birazcık da... ...korkarak... ...çünkü isimler çok önemli isimler. Evet dedim tabii ki. O albümde... ...çaldım, çok heyecanlı ve... ...gerçeği söylemek gerekirse... ...ne çaldığımı da bilmeden... Böyle çok heyecanla. Öyle başlıyor. Evet, yani. evet. Ve bu, şunun için anlatıyorum. O albüm gerçekten benim sanat hayatımda önemli noktalardan biri olmuştur. Kendilerine buradan çok sevgilerimi, saygılarımı gönderiyorum. İyi ki varlar. Ben ve benim gibi pek çok yeni nesil sanatçıya, sanatçı olma yolunda ilerleyenlere ilham kaynağı oluyorlar, örnek oluyorlar. Allah kendilerine sağlık versin inşallah. Selamlar olsun hepsine. Selamlar olsun. Ee, o zaman yani konservatuvar mı okudun? Yani Kemençi eğitimin nereden aldın evet, sen? Evet, evet. Ben İstanbul Teknik Üniversitesi Türk Müziği Devlet Konservatuvarı'nda e, okudum. İki... Ah O kadar eski ki 1900'lü diye bile başlayamıyorum. <gülüyor> 1992 yılında e, ortaokul bölümüne giriş yaptım. Orada ...Kamuran Erdoğru ile kemençe çalışmaya başladım... ...ve 10 yıl aralıksız... ...ortaokul, lise ve üniversite eğitimi... ...orada tamamladım... ...ve klasik kemençe çalmayı... ...orada öğrendim... ...daha sonra Teretanka Radyosu'nda... ...çalıştığım bir dönem oldu... ...10 yaptın... ...2003-2004 yıllarında... ...daha çok kemençe çaldım ama... ...2004 Nisan ayından sonra... ...bir vesileyle... Tolmaşteryalik eğitimi aldım orada ve tolmaşteryalik yaptım iki yıl. Daha sonra da e, yaklaşık bir buçuk sene sonra 2007 yılının Aralık ayında Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın açmış olduğu sınava girdim. E, şükürler olsun bu sınavı kazandım ve Devet Türk Müziği Araştırma ve Uygulama Topluluğunda çalışmaya başlamış oldum. Öteki detayları da az az önce e, anlatmaya çalıştım kabaca. Şimdi arkadaşlar e, Muhabbet bitmez ama e, Düşemiz Topluluğunun e, Bendeniz'in de yer aldığı Bir şarkısını dinleyelim Evet dinleyelim Gera bu parçanın adı e, Midilli Adası'nda Gera diye bir bölge var Oradan geliyor yani o, Oranın dansı hı hı. E, Midilli Adası dendiğinde ilk e, Akla gelen e, dans havalarından biri e, Dinleyelim Sonra devam edelim Düşem's ansamblu dinliyoruz. Ben de vardım aralarında. Ee, ona zaten değinirler biraz sonra. Ee, i̇sim nereden geliyor? Onu sorayım. Ee, Osman. Ya, ben cevap Pekala. Evet. Evet. Evet. Sırayla, parayla As değil. Aslında evet. <gülüyor> e, i̇sim e, Türk müziğinde bir eser bu Farabi bir ediliyor ama hani onun olacağını falan ben düşünmüyorum. Onu atfedilen bir eser. Düşem's diye bir rast peşrev var. ...biz isim düşünürken gruba... E, ...bu eserde çalıyorduk, hoşumuza giden bir eser... Hı hı. ...hem de bize anlatıyor... ...yapmak istediğimiz müziği anlatıyordu... Yani es eserden geliyor dü yani. Evet, Düşem's bir Arapça ve Farsça iki kelimenin birleşip... ...Osmanlıca bizim Türkçemize girdiği şekliydi... ...bizi anlatan... E, ...bu anlamda biz Düşem'se uygun gördük... E, ...en İstanbul olarak da... E, ...yurt dışında... Daha çok aktif olmayı arzu ettiğimiz için şu anlamda tabii, aktif olmayı, albümlerle aktif olmak istediğimiz için ensemble topluluk anlamında. Türkiye'de biz Düşens topluluğu ama yurt dışında ensemble olarak geçiyor. Ee, i̇sim Düşens bu şekilde bir hikaye. Yani evet. temel e, <gülüyor> kadro üçünüzdünüz değil mi? Evet. evet üçümüz evet. öyle olmayı arzu ettik. Hem hareket alanını daha e, kolaylaştırıyor. E, yaptığımız... Projeye göre de e, sizin gibi değerli abilerimizi, değerli e, büyüklerimizi aramızda davet ediyoruz. Oluyor. Giren çıkan oluyor. Evet. Mesela bu Ege'nin iki yakasında beraber yaptığımız konserlerde e, hem dansçılar da vardı. Burada grup 25 kişiyle zannediyordum. Evet. Orada da değineceğiz tabii. Evet, çok evet. önemli e, hem Ege'den zeybeklerin olduğu, diğer taraftan. E, hı hı. ...bizim arkadaşların destek verdiği... ...senin de orada çok büyük katkın oldu bize Muammer abici. E, Angelos vardı. Urum Dansları'nı onlar evet. yaptı, ekibiyle Feryal'la. Kesinlikle. Feryal Angelos. E, Onun ismini zikretmeden geçemeyeceğiz, onların da katkısı oldu. E, yapma, yapmak istediğimiz müziği anlatan bir isim seçmek istedik... ...Düşen ondan Hı -hı. seçtik. Eyvallah. <gülüyor> Zeybekler, Zeybek Dansı'nı da galiba bu Sancaktepe'den çocuklar vardı değil mi? Bizim Gökhan'lar vardı Gökhan orada. Gökhan vardı, evet. Evet, üçlü, üçlü grup bazen dörtlü oluyorlardı. Sağ olsunlar... E, her bir konserde bize çok büyük değer kattılar. Evet. Yani bu evet. e, şeyden sonra tasavvuf albümünü yaptıktan sonra evet. bu Ege'nin iki yakası, yakası projesi galiba kafanızda. Evet. evet. Ee, yavaş yavaş şekillendi. O ara evet. zaten telefonla konuştuk. Konuşmuştuk. Ben de büyük zevkle ...beraber olacağımızı söyledim size. O, o gün bugün... Şeref verdiniz muamera. Yani iki, iki keyifle, iki, iki, iki buçuk sene öncesine kadardım. En son konseri ne zaman yaptık unuttum. Ee, en son konseri Ticaret Üniversitesi'ne beraber yapmıştık malum. Benim gitmeden, almaya gitmeden önce dediğim herhalde iki yıl oldu. Herhalde. En az, en az evet. iki yıl olmuştur. Evet, ee, bayağı beraber. konser yaptık ama. Bursa'da yaptık. Bursa'da yaptık. İstanbul'da, İstanbul'da çok konser yaptık. Bağlarbaşı konseriydi. Hı hı. Bağlarbaşı Kültür Merkezi'nde yapmıştık. Bakırköy'de de bir e, Kültür Merkezi'nde yapmıştık. Cem Karaca'da Evet herhalde. Cem Karaca'da evet. yapmıştık. Ya, bir üniversitelerde yaptık. Bir, e, İstanbul Ticaret... Ticaret Üniversitesi sağ olsun e, kültür noktasında o dönemlerde çok aktifti ve açıklardı bu tür etkinlikleri. E, bu projeyi ve bunun dışında birçok projeyi de orada e, sergileme hı hı. imkanı bulduk. A, mesela Tasavvuf Türkiler Projesi hı hı. bir hı hı. diğeri Ege'nin iki yakasını yaptık. Evet. Hatırıma gelenler Mevli'ye aynı orada bir sevma mukabelesi yapma öğrencilere bunu anlatma imkanı bulmuştuk. buluştuk. Vallahi ben çok kendi adıma çok mutlu oldum. Çünkü o konserlerde e, Türk müziği tabii sizi tanıyanlar, sizi sevenler e, temel olarak Türk müziği alanında çalıştığınızı biliyorlar. E, onlar geldiler dinlemeye. Ama e, hem ...beklediklerini buldular hem de beklemediklerini... ...tahmin etmedikleri şeyleri buldular. Yani <gülüyor> güzel tanışmalara... ...vesile oldunuz diye düşünüyorum. Yani o Türk müziğine aşina... ...pek çok insan... E, ...işte benzer ya da benzemez... E, ...Rumca müzikler çok... ...bilmezler. <gülüyor> yani... E, ...o bakımdan bu projenin... ...güzel bir buluşma... ...fırsatı olduğunu düşünüyorum. Ben ben. Bunun aslında unutulan bir şeyi de... ...tekrar gün yüzüne çıkartmak... Aynen. E, ...anlamına geldiğini düşünüyorum. Çünkü burada bizim yıllardır beraber yaşadığımız Rumların kendi sanatlarını, danslarını ve müziklerini sahnelendirmesi. Veya biz bu mübadele dolayısıyla değişimden kültürün taşınması diğer ülkeye. Aynen. Bu Hı -hı. iki farklı yakadaki kültürlerin aslında aynı şeyi paylaştık. Aynı Hı -hı. şeyi yaşadık. Bir araya getirilmesi. E, danslarda malum e, Zeybek çıkıyor ama önce bizim Türk Zeybekler Ege'den Zeybek'lerini sunarken diğer taraftan da ee, Yunan veya Rum dansçılar kendi Zeybeki kolları içerir. İster istemez hani bunların Danslar. hepsi aynıdır filan diyemeyiz yani kesinlikle farkları bile, da var, kesinlikle. o farkları Tabii. da benzerlik Tabii. ve farklılıklar ortaya çıkacak. Yani, e, e, sonuçta ulus devletler e, evet. ortaya çıktıktan sonra 1923'ten hı -hı, sonra hı. E, uzun süre Türkiye ile Yunanistan arasındaki kültürel bağlar çok zayıf kaldı. Kayıp kal e, e, zayıf kaldı ama bir tarafta da yaşatıldı. Ha, unu evet. un unutuldu yani. Evet. Ee, eskiden Rum müzisyenler Türk müzisyenlerle beraber çalıp evet, öyle bir bağlantı e, olana kalmadı. Hı hı. Ne bileyim aynı zaman içinde mesela e, koma sesleri Yunanistan'da unuttular. Hı hı. E, basabilen, verebilen çok az müzisyen kaldı. Yani, o nedenle de e, farkındasınızdır. Son 15 hı hı. senedir e, İstanbul e, Yunanistan'dan hı hı. müzisyen kaynıyor. Evet geliyorlar. Yani, yeniden unuttukları kültürü e, Atıyor, Anadolu'da e, ortaya çıkan kültürü yeniden öğrenmeye çalışıyorlar. Yani bu izleri e, çok uzaklarda aramaya da gerek yok. O kadar iç içe ve beraberiz ki örneğin İstanbul Kemençesi şimdi eski e, ustaları düşündüğüm zaman şöyle isimleri Oo, ne e, var? Anastas var Tabii. Paraşko var Sotiri var Aleko Bacanos var. Aynen aklıma gelmeyen nice isimler var. Ee, aynı kültür, aynı enstrüman ve aslında aynı müzik. Evet. Udi olarak da yine e, Tabii, Yorgo Bacanas Bac var. Udi Hrant var. Aynen. Şimdi e, isterseniz Ud demişken burada Osman'ın kulağını çınlatalım. Evet. E, Yaman bir taksim yapmış albümde. E, Düşemsi Asamble'ın Ege'nin iki Yakası e, albümünde. O adı, albümü... Adı tam nasıl geçiyordu? Bizim son yaptığımız albüm. Evet yani for, Music From Turkey galiba üst başlığı. şey olarak Music From Turkey and Greece olarak geçiyor. Ha. Evet. Evet. Böyle bir başlık koymuş. evet. evet. Ee, ben bu Taksim'i yine e, kendi evimizde kaydetmiştik. Ee, Osman abi Taksim'i yaparken Nasıl heyecanlı olduğunu çok iyi hatırlıyorum. Kendisine tekrar buradan sevgi saygılarımızı yolluyoruz. Dinlemedim ben dinlediğimde yani. Böyle bir <gülüyor> taksim olur mu diye. Çok <gülüyor> çok farklı bir yansıyorsa. Şu an e, anlatamadım da. Yani o an orada çok farklı bir ortam olmuştu. E, o her mazurabundaki o yayılan enerjiyi keşke tarif edebilseydim. Yani yani hem zaten birbirinden güzel Osman. Hem abiyle. müthiş bir teknik. Evet. Müthiş ama. Evet. Hem de e, çok müthiş, duygulu. Duygulu. Evet, evet. Dinleyelim önce e, Osman kırklıçdan bir uddaksim var arkasından e, bir beste var albümde ondan da küçük bölüm çalalım bir mandra formunda bir eser. <gülüyor> 11 Zaman hızlı geçiyor arkadaşlar ee, iyi kullanalım zamanı Öncelikle mandıranın Bir beste olduğunu söyledik Evet sevgili Hüseyin Soy Sağolsun sağ bu e, albümde Kullandığımız tek beste Besti. formundaki Eser onu da çok üzerinde düşündük Çok güzel bir eser Aynen. Konserlerde falan çok çaldık e, bu albümde de yer almasını... E, kendisinden ricatik sağ olsun. Bize kırmadılar. Hiçbir şey beklemeden e, bize destek verdikleri için teşekkür ederiz Hüseyin Soysal'a. Şimdi bu e, Music From Turkey and Greece albümünde konukları bir analım değil mi? Epey konuk var. E, ...baya bir evet. konuğumuz var. Ses Çünkü... konuklarıyla başlayalım. Evet Yavrucuğum. Ee, biliyor dışınızda... musunuz? <gülüyor> <gülüyor> Muammer Ketencoğlu <gülüyor> genç <gülüyor> genç genç seslerden. E, aynı zamanda Hamide Uysal bize e, bu anlamda bayan solist olarak katkısı aldı. Aynen, Sağolun. konserlerde de yan yana evet, oturuyorduk evet, Hamide ile. E, selam olsun buradan. Çok selam olsun. E, bu albümde olmayan ama Eda ablamız, Eda Karaytu, sağ olsun çok büyük katkıları oldu. Tabii çok konser yaptık. Bu Egin e. İki Yakası projesinde bizimle beraber evet. olan iki değerli ses sanatçımız. Bu albümde... E, ...yer alan sanatçılarımız... E, ...Muammer abi aynı zamanda bize vokal vokalin... ...dışında akordiyon olarak akordiyon da eşlik aldık. etti... ...çok teşekkür ederiz, çok büyük katkı sağladı... E, ...Atilla Türk ...bizim devamlı beraber olduğumuz Kanuncuk abilerimizden kardeşimiz. ve... ...Kanuni, e, Tanju Erol abimiz... ...kulakları çınlasın, klarnette... Aynen, ...biraz aynen. sonra dinleyeceğiz... E, ...Umut Sel, Konturbasta sağ olsun... ...Umut e, her yere yetişiyor... ...Umut yetişiyor gerçekten de... E, <gülüyor> ...Sevgidir Umut... ...Evet, ritimlerde... Benim yanı sıra. Benim yanım sıra diyeyim. iki değerli e, arkadaşımız vardı. Biri Cengiz Ercümer abimiz bize Darbuka ve Tefte. Sağ olsun çok büyük katkılar sağladı ve demin programın başında ismini zikrettiğim Özcan Gök. Asma Davulda e, sağ olsun birkaç eserde. Özcan'ı da çok e, evet. severim tanırım. E, <gülüyor> Cengiz'le 98'li 97-98'li beraber çalıştık baya. Evet. E, ve e, rahmete vesile olsun bir yandan da. Nuray Hafiftaş'ın Evet, Kardeşi evet. Güray abimiz, Güray Hafiftaş hem bağlama hem de cürraç alarak bu albüm büyük katkılar sağladı. çok teşekkür yani. ediyoruz. Çok güzel, e, bizim için çok büyük katkıları oldu. Peki Ekibimiz o zaman ha, Hamide'yi dinleyelim. Ee, evet. Zamanı güzel kullanalım çünkü. Ee, ondan sonra ufak ufak toparlayalım. Burada Hamide'nin bir bebiş oldu. <gülüyor> <gülüyor> Yeni bir 3-4 ay oldu zannedersem. Ee, Bergama Türküsü. Evet. Ee, Abacıların işi. En meşhur bir Çayıda Evet, zamanı güzel kullanalım ee, Anmak istediğimiz üç arkadaşımız daha var Bu projede evet, evet. Biz Egen iki Yakası Albümünü çıkardıktan sonra tabi Çalışmalarımıza devam ettik ee, Repertuarımızı Geliştirmek için özellikle e, Yunanistan'dan e, Gelip İstanbul'da yaşayan Bazı arkadaşlarımızdan destek aldık Destek almakta kalmayıp onlarla çeşitli konserler yaptık... Aynen, ...kayıtlar yaptık... Aldık. ...hatta iki tane de klip çalışmamız oldu... Ee, Laftada Marina Leonto Muhammed... ...Sesi ve ritim sazlarıyla Elana Mudiri... ...ve Kemençesi ile Hristos Somiat bize çok destek verdiler... Ee, ...katkıda bulundular... ...güzel zamanlar ve konserler geçirdik... Onlara da ee, selam olsun... Onlara selam olsun... Ee, ...bu klipleri izlemek isterseniz eğer... E, ...youtube kanalımızdan ulaşabilirsiniz... E, ...Düşen Ensemble olarak arattığınızda... ...karşınıza çıkacaktır. Peki, albümü nasıl dinleyecek insanlar? Onu da söyleyelim. Ee, albümümüzü... E, ...Türkiye'deki müzik marketlerde bulmak... ...maalesef e, şu an için mümkün değil. Çünkü e, yabancı bir firmadan çıktığı için... E, ...Avrupa'da ya da e, Amerika'da bulabilirsiniz. Türkiye'den dinlemek için... E, Dijital platformlar kullanılabilir, Spotify ya da iTunes, iTunes müzik iTunes'dan gibi. iTunes'dan indirebilirsiniz. Evet. evet. Artı Spotify'da eğer aboneyseniz, dinleyebilirsiniz. Arayıp bulup dinleyebilirsiniz evet. albümün baştan sona. E biz burada daha çok e, sizin duyamayacağınız şeyleri anlattığımız için şarkı daha az çalabildik. E, son şarkıyı benden seslendirecek. E, bu bir İstanbul'un en meşhur Rum Türklerinden biri. biri. Ee, Kirkos'taki Alakonda yani Baykos'ta yakınıma gel diyebiliriz. Yanıma gel evet, diyebiliriz. Evet. Öyle çevirebiliriz. Bilinen bir parça. Sonra veda edeceğiz. <gülüyor> Sevgili arkadaşlarım e, Tekrar tekrar teşekkür ediyorum Hem muhabbetinizi paylaştınız o Heyecanınızı sıcaklığınızı paylaştınız e, Yeni Bir bahane bulduğumuzda Her an Tekrar bekliyorum size Çok teşekkür ederiz Muammer abicim bir Bu defa inşallah e, Osmancığı da inşallah. alırız aramıza İnşallah e, O zaman sizi az konuşturacağım haberiniz olsun hiç konuşmasak da olur. <gülüyor> Hiç konuşmasak da olur. Evet. Da, daha çok Osman konuşacak. Evet. Çok teşekkür ederiz. Yani burada olmak, Açık Radyo ailesiyle tanışmak bizim için çok büyük bir mutluluk oldu. İnşallah başka bir programda yine beraber Olmayı dileriz Bu şarkılar ilk kez çalınmıyor burada Haberiniz olsun ama başka programlarda Çalan arkadaşlar oldu yani hani evet abi. İlk kez çalındığını düşünmeyin Şimdi olmayı. program sonrasında Telefonun başında olacağım 15 dakika için 0212 343 40 40 0212 343 40 40 e Ayrıca Bütün sosyal medya platformlarından Bana ulaşabilirsiniz Ve ayrıca hem bu programı hem de bundan öncekileri tunaninberryanin.otoblogspot.com'dan dilediğiniz zaman dinleyebilirsiniz. Ee, önümüzdeki hafta kim bilir nerelerde dolaşacağız. Deniden yeniden teşekkürler arkadaşlar. Hoşça kalın. Hoşça kalın. Hoşça kalın. <gülüyor> Năsăn spun naico când savi. Nsamăi șoară mergei, năsăn